...yola çıkarak bir yere gideceğiz. Çünkü sokağın dış olmasından dolayı... Hı hı. ...ona farklı bir bakışla bakıldığı üzerinde durduk. Şimdi o başlıkta elimde şöyle bir şey var. Tahir Ceylan'ın... Tam öteki... ben Tahir diyecektim. Evet o. Tahir. <gülüyor> <gülüyor> tam böyle Tahir Ceylan'ın... ...geçen dönemlerde de kullandığımız öteki benliğinde... ...şöyle bir tanımlama var. Doğu toplumlarında özellikle de Orta Doğu'da... ...insanlarda ortak benlik yapısını fark etmek çok kolaydır. Hıh. Sokağa çıktığınızda herkesin birbirine sanki kendisine söylermiş gibi laf attığı, sanki kendisini uyarırmış gibi müdahale ettiği, hmm. erkeklerin sanki kendi kızı ya da eşiymiş gibi kadınları koruduğunu görürsünüz. Burada korumayı tırnak içinde bence de, Daha de tırnak sonra içerisinde inceleyeceğiz.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 Ee, son derece şehir planlama anlamlı bir karşılığı varken sokağın e, bir takım fiillere ve tamlamalara baktığımızda sokakla yapılan e, son derece olumsuz çağrışımlarla e, karşılaştığımızı fark ettik. Bingo bu da bizim programımızın şeyi değil mi yani?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 Ve menfura, ve menfura vardık. Tekinsiz tabii de bir yandan. Ötekiye vardı. Ötekiye vardık. Bu programın sözcükleri bunlar. Birkaç alt kelime daha var. Onlara geçiş yapacağız. Bir anlamlarına bakalım bence değil mi? Evrim bir sen bakmıştın sanırım. Evet, mağdur, e, menfur Türkiye, kelime anlamlarına. Çünkü evet. Mağdura ben e, ceza kanununda baktım. Değil mi? Tam pardon, doğru diyorsun. Orada e, suçun pasif sujesi olarak geçiyor. Hı, hı. Ne demek bu?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 Ekonomik kayba uğrayan veya temel hakları esaslı bir biçimde zayıflayan ve bu suretle zarar gören kimseye hmm. mağdur. Öyle Öyle diyor. Zarar görme özellikle evet. evet. tırnak içi zaten Osmanlıca sözlükte de e, gadre uğrayan, haksızlığa uğrayan anlamına geliyor. Arapça kökenli hmm. bir gökenli, sözcük. Doğru. Hatta kadarlık değil mi? Oradan, hmm. oradan geliyor. Yani, Aynen. Ben de yeni öğrendim bunu vallahi. İkinci hmm. anlamı e, dışlanan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 de öyle bir gerçeklik var mağduriyetin kaşınması durumu da söz konusu. E, o da bir e, geleceğimiz bir yanı ama ayrı bir başlık hı. tabii. Evet.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 sınıflandırma yapılabilir ama hani bizi ilgilendiren kısım sokak olduğu için sokakta hani mağdurları hani özellikle istemeye çalışıyoruz değil mi? Mesela evsizler, berduşlar, tinerciler Tabii var. Tabii valiciler var. İşte sokakta dilenciler var dediğin gibi. Ben evsizlerle ilgili şöyle bir istatistik var elimde. Hı -hı. Sizde de bazı bilgiler vardı. Amerika'da 3 milyon civarında Evsiz olduğu bilgisi var elimde. Ee, yaklaşık yarısı da çocukmuş bunların. Evet. En çok evsizin olduğu ülkelerde Budapest'te, Buenos Aires, daha doğrusu şehirler, tamam, Mumbai. Buenos Aires demişken hani Latin Amerika'da da hani korkunç rakamlara ulaşıldı yani Aa, son evet. dönemlerde. Pardon. Sokaklarda olan çocuk sayısı bu Latin Amerika şehirlerinde 8 milyona var, varıyor. Çok büyük, bir çok bir büyük var. rakamlar. <Gülüyor> evet.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 Ee, insanlara gayet normal gözle bakılırken e, başka bir başka insanı farklı gidin, bir gözle bakılabiliyor evet ya. Yani. Orada da çok farklı bir Ee, söylem oluşabiliyor haklarında. Orada da direkt menfur konuma geçmeleri mümkün. Evet. Keza Burt çağ de. biri de modaya aynı geldiği zaman aynı şeyi yaşayabiliyor. Hı -hı. Benim saçlarım uzundu biliyorum. Yani bir, tak bir takım mağduriyetler yaşamıştım yani. Ya gerçekten. <gülüyor> Kadınların da ayrıca kılık kıyafetten dolayı yaşadığı mağduriyetler ve pek çok başka sebepten ötürü bu e, metroda uçan tekme yiyen e, kız örneği da, maalesef ya, tahliye edilmiş. Evet, evet. Maalesef. maalesef. Sokak hayvanları var bir yandan değil mi?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 Sevgili Eduardo Galeano'nun kitabına bakmıştım ben. E, 97 verileri var gerçi ama 97'de böyleyse şimdi ne haldedir acaba diyerekten. E, 97'de Amerika Birleşik Devletleri'nde 100 bin tane çocuk. Nereden bu Nerede mızarı? Şey e, yarım milyon kişi çocukta Brezilya'da. ...biri o kadar da Tayland'da. E, bu durumdan e, mızarıpler maalesef e, böyle bir çok büyük bir var. sayı. Evet. E,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 Katlar Şehrin mağdurları değil mi? Evet. evet doğru. Ağır hmm. romanında da gligili gıl Salih'i, Reco'su, Tina'sı, roman vatandaşları, seks işçileri, üç kağıtçısı, kabadayısı tam da mağdur ve menfurun romanı. Çok doğru. Hmm. Oradaki kolera sokakta barındırdığı insanlar kadar canlı, en az onlar kadar da mağdur ve menfur bir bakıma. Evet. evet. Bir de İngiltere'nin 1800'ler Londra'sında sokaklarında mağdur olanları Gustave Doré çok güzel çizimleriyle yansıtmış. Sayfamızda bahsedeceğiz. Ona bakalım, değil mi? Yoksullar, açlar, işçiler şeklinde. Ee, yeni bir soru. Gaddar kim peki? Gaddar bir sürü bir, bir sürü. Şimdi her her tarafta gaddarlar var. Ve Dikence. ne yolla gaddarlık yapıyor? Ya tabii iktidarlar var. Değil mi? Devletler var, savaş tüccarları var, kapitalizm var.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 Bir markete gitmek durumda kalıyor tek kelime Almancası yok tavuk alacak e, alamıyor ne yapsam neysem demeye başladıktan sonra bir an gıdıklamaya gıdık, gıdak, başlıyor ya, ya. sonra anlaşılıp işte tavuğu alıyorlar bu da çok hani evet. ilginç bir durum söz konusu burada da.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 Kemalettin Tuğrul dedin de işte bu şeyin Nurdan Gülbey'in Sessizim Payı kitabı var. Orada Kemalettin Tuğrul'un yazınıyla Erhan, Orhan Kemal'in yazınıyla ilgili bir tartışma var. Burada bizi ilgilendiren kısımla Sokak kısmı ile ilgili Nurdan Gülbey'in bir aç, e, açılımı var. E, özellikle gelir dağılım adaletsizliği ile birlikte insanların sokaktaki mağdura bakış açısında e, <gülüyor> e, sık alanın e, merhametten e, korkuya doğru evrildiğinden bahsediyor. Hmm. Bu da iyi bir örnek aslında baktığın zaman e, Latin Amerika'da şu an e,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 Hoşça kalın diyoruz. İyi haftalar. İyi haftalar. Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Hüseyin ve Çiğdem Önere teşekkür ederiz. Kamusla güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. And words are all a to take your heart away. Açık radyo, program destekçisi